Vakit azdı, sabah namazının sadece farzını kıldım. Güneş doğduktan sonra da kılamadığım sabah namazının sünnetini kılmayı düşündüm, kılabilir miyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Leylet-i Taris demiş olduğumuz gece sallallahu aleyhi ve sellem yoruluyorlar. Bilal-i nöbetçi tayin ediyor, uyuyor. Ashab-ı kiram, Resulullah aleyhisselam da Tabi Allah Teala onun uyumasıyla bize bu tür durumlarda nasıl amel yapmamız gerekiyor? Onu gösteriyor. Onun sünneti bizim için örnek. Sabahı kılamıyorlar. Sabah namazını Efendimiz sünneti ile beraber kılıyor. Cemaatle kıldırıyor. Normalde kaza namazını cemaatle kılmak mekruhtur. Camide kılmak mekruhtur. İnsanlar görmüş olurlar. Bir kusurdur, ayıptır. Göstermiş oluruz. İnsanlar da namazı kazaya bırakmayı, normal gibi görebilirler. Ama orada herkesin namazı kazaya kaldığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cemaatle sabah namazını vakti mühmel demiş olduğumuz o vakitte öğleden önce kıldırıyor. Peki burada ise sadece sünnet kılınmıyor değil mi? Yani belki 5 dakika kalmış sünnet kılsa güneş doğacak farzı kılamayacak ne yapsın bu kardeşim? Farzı kılıyor sonra Güneş doğdu, kerahat vaktine kadar yani öğleden öncesine kadar İmam Muhammed'e göre sabahın sünnetini kaza edebilir. Ama Ebu Yusuf'a göre Ebu Hanife'den de böyle bir görüş var rahmetullahi aleyhim'e. Onlar diyorlar ki sabahın sünneti de olsa çok önemli bir sünnet. Yani Efendimiz aleyhisselam o sünnetle alakalı buyuruyor ki hayrum ve dünya ve içinde olanlardan daha hayırlıdır. Sabahın iki rekat sünneti o kadar değerlidir ama Ebu Yusuf'a göre kaza edilmez. Yalnız başına kılınmadıysa kılınmayacak. Ama İmam Muhammed'e göre öğleden önce güneş doğduktan sonra kaza edilebilir.